Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve evladi ve azvaci ve ashal Ve etba'i ila yawmildin ve cümle Subhanike la ilmelana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim Subhanike la fahmelana illa ma fahamtana إنك أنت الجواب الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأنبي أخل نقدة من لساني يفقه قولي وأفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كرماتك. ما لا آلهم وأولادهم وأزواجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِينُ الْكَرِيمِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ رَزَاء-i şerifini tahsil yolunda bizleri muvaffak eyle. Kur'an-ı beyanı dinleyip müktezasıyla amil olmaya bizleri muvaffak eyle tarih Müstakim adını verdiğin yolda bizleri sabit kadem eyle, Şeytanın, nefsin desiselerinden masum ve mahfuz eyle. Amin. Selameti kalp içinde yaşamaya muvaffak edip, selameti kalb ile haşr-i eyle. Amin ve Hormati Seyyid-i Nurselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Mühterem Müslümanlar, Son Ders dizisini Ahlakı Aliye-i İlahi adı altında arz etmeye çalışmıştım. Bu ahlakı derinlemesine arz etmek, size tafsil etmek değildi. Sadece İslam'da mühim bir yeri olan, bizim başkalarından temayüz etmemizi ifade eden, Kur'an'ın insanların hareketlerinde görünmesinden ibaret bulunan, Resul Ekrem ü Ekrem'ı makam-ı mahbubiyete ulaştıran hususiyetlere süratli birer bakıştan ibaretti. Cenab-ı Hak tevfikini yarışseydi, müminlerin ahlakı adı altında, kendi ders planımda 15-20 ders arzetmeyi düşünüyordum. Fakat şimdilik onu nasip etmedi Cenab-ı Hak. Ona gitmeden evvel de arz edeceğim hususlar vardı. Bu mümferit ve müteferrik arz edeceğim, bir iki dersin dışında arz edeceğim hususlar vardı. Size söz vermiştim, kendi ders planımda. Ahlakı aliye insan yapmakla mükellef olduğu bir kısım farzlardır. Teker teker bu farzları yapmakla her mümin mükelleftir. Ve biz, bize terettüp eden bu vecibeleri yapmakla mükellefiz. İşte bu vecibeleri teker teker size takdim etmeyi bidayette söz verirken, bunun içinde bir kısım içtimai ve iktisadi meseleleri de arz etmiştim planda. İslam'da mülkiyet meselesini arz etmeyi söz vermiştim. İçtimai ve iktisadi problemlerin halli meselesini de söz vermiştim. Devletin gelirleri ve varidatı meselesini, nafakat meselesini ve bunların masriflerini de söz vermiştim. Nereden gelir, nereye gider? Nereden gelmiş şimdiye kadar nereye gitmiş? Ve şimdi nereden geliyor, nereye gidiyor? Bunların her biri birkaç mevzuun adıdır. Söz vermiştim bunları. Şimdi dikkatle bu meseleleri dinleyen, teklede dinleyen Söz verilen şeyler niye anlatılmadı? İstifamına karşı arz ediyorum bunu. Bütün bu meselelere temel teşkil edecek talim ve ilan meselesi, onları da söz vermiştim. Bundan başka müeyyidat demiştim. Bunun bir beşeri tarafı var, Emrü bil maruf, lehya'nil münker şeklinde olur. Bir fıtri tarafı var, Kurunu salif eden devrimize kadar ve devrimizde Cenab-ı Hakk'ın gafil beşer ikazları şeklinde olur. Hayatı tekviniyede bela ve musibetlerin tezahürü şeklinde olur. Geçmiş kavimlerin helaki ve şimdi başımıza gelen belalar şeklinde olur. Bir de Rabbani tarafı vardır. Dünya ve ahirette sevabın mükafatı ve günahların da cezası şeklinde tezahür eder. Müeyyidatın bu üç esasını da arz etmeye imkan bulamadım. Cenab-ı Hak tevfikini yar ederse, bunları konuşma imkanını vermezse, bize de hayat bahşederse, inşallah ileride toplu halde başka bir yerde başka şekilde konferans şeklinde veya sohbet şeklinde arz eder inşallah bu cemaata arz etmeyi planladığım veya planını takdim ettiğim şeyleri söylemiş olur, yalan çıkmamış olurum. Bugün arz edeceğim müteferrik meselelerden bir tanesini arz edeceğim ehemmiyetine binaen çeşitli zamanlarda çeşitli vesilelerle ısrarla üzerinde durduğum bir husustur. Allah tevfikini yar etsin. Evet. Cenab-ı Hak kemal azametle Kadim Kerim ve Şerif olan Kur'an'ında ya Eeyhallelleine amenu Allaha varhuma Ey iman edenler Allah'a ve onun resuluna itaat edin Allah'a itaat edin bu zaten sizin boynunuzun borcudur Resulullah'a itaat edin Zira ona itaat Allah'a itaattır Zira Allah'a itaatı O'ndan öğreniyorsunuz. O'ndan bir şeyi öğrenmeden Allah'a varmanıza, akabeleri aşmanıza, maksut damına çıkmanıza imkan yoktur. O'na uğramadan cennete girmenize de imkan yoktur. Allah adına Celle Celaluhu halife olarak yeryüzünde sözü O söyler, sikkeyi O basar, her şey O'na tabidir. Gütme işini de o yapar. Bütün güdülen raiyetin raisi odur. Vala <gülüyor> tavallav anhu ve entum tesmaun. Kur'an-ı Kerim'i işitip durduğunuz halde kainatta tarrakalar halinde Allah'ın mevcudiyetini ilan eden delilleri duyduğunuz halde zinhar Allah'tan ve Resulullah'tan yüz çevirmeyin. Vala tekunu kellezine kalu semi'na ve hum la Sakın sizden evvel gelmiş, peygamberlerin sözlerini ve peygamberlerin dilinde Allah'ın kelamını işitmiş ve sonra işitmeyenler gibi bir hale girmiş, Yahudiler gibi olmayın. Hz. Musa, Allah'ın emirlerini onlara anlatırken, onlar onun yüzüne bakıyor, kulak kabartıyorlardı. Halbuki kulakların için hiçbir şey girmiyordu. Mescitleri dolduruyor, Hz. Musa'nın emri altında mevizeleri diliyorlardı. Halbuki hayatlarında ferdi, ailevi ve içtimai hayatlarında Peygamber'in söylediği sözler hiçbir tesir icra etmiyordu. Onlar bildikleri gibi esiyor ve bildikleri gibi savuruyorlardı. Çarşı pazar yine onların bildiği gibiydi. Aile yine onların bildiği gibiydi. Şahsi hayatları da yine kendilerinin bildiği gibiydi. Allah'ın bildiği gibi, Resulullah'ın bildiği gibi değildi. Siz işte öylesine Yahudiler gibi olmayın. Resul-i Ekrem'den sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer peygamber gelseydi, bozuk düzen bu cemiyetin düzelmesinin o peygamber vasıtasıyla olacağına inanır, sabırla beklerdik. Peygamber gelmeyeceğine göre bu cemaat düzelmezse Allah'tan gelecek bir tek şey vardır. O da, bu cemaati dinsiz yapacak, sonra da başına kıyameti koparacak, işte gelecek şey budur, bundan ibarettir. Yerin şak şak olup yarılmasını istemiyorsanız, gökten belaların birbirini takip edip başınıza gelmesini istemiyorsanız, peygamber gelmeyeceğine göre sizi mahvedecek şeylerin mahvetmesini istemiyorsanız, daha evvel gelmiş şeye inkiyat ediniz, Resulullah'a tabi olunuz, yoksa o gelmişe tabi olmazsanız, Başınıza gelecek şeyler size çok şey arattıracak, sizi bin pişman edecek, bin defa nedametle göğsünüzü döveceksiniz ama fakat kurtulamayacaksınız. Kurtulmak için çırpındıkça batacaksınız, boğulacaksınız, bin nedamet edeceksiniz fakat size yar ve yardımcı olacak olmayacaktır. Allah sizi dalalete, günahlarınızla da dalalete ittikten sonra, Allah sizi perişan ettikten sonra size yardım edecek yoktur. Bu ferman-ı Kur'andır. Kur'an'ın fermanına kulak verin ve kendinize gelin. İnne şerr-ed-davab 'inde'llahi's-summülbük <gülüyor> bullen la Nereye indiriyor Kur'an-ı Kerim? Allah ve Resulullah'ın emrini dinlediği halde gözleriyle ona baktığı ve kulağını ona doğru kaldırdığı, kabarttığı halde Kulağından ve gözünden kalbine bir şey inmeyen, sarhoş ve baygın baygın peygamberi dinleyenleri neye benzetiyor Allah Celle Celaluhu? Hitabını nereye indiriyor Allah Celle Celaluhu? Allah indinde mahlukatın en şerlisi, yer üzerinde emekleyenlerin ayakları üstüne gezenlerin en şerlisi, ot otlayan değildir. Ağzıyla suyu içen değildir elleri üzerinde, yerlerde emekleyenler de değildir, yılan gibi sürünenler de değildir. Kuyruğunu kaldırıp akrep gibi etrafa dehşet salan zehirli mahluklar da değildir. Belki hakikati görmeyen, hakikati duymayan insan suretinde şerli mahluklardır diyor Kur'an-ı Kerim. Ben lazmî manasıyla mefhumunu arz etmeye çalıştım. Bütün mahlukatı nazarınızdan geçirin. Allah indinde en şerli mahluk Allah'ı dinlediği, Kur'an'a kulak verdiği, resul Ekrem'e ittiba iddia ettiği halde hayatında değişiklik olmayan şerli mahluklardır. Yani insanlardır. Yani camilere geldikleri halde, yani sokaklarda Allah'ı dinledikleri halde Allah'ın nizaya gel emrine kulak asmayan şerli mahluklardır diyor. Bunu Kur'an anlatıyor bize. Cenab-ı Hak bizi şerli mahluk olmadan masum ve mahpul buyurdu. Kur'an-ı Kerim'e göre izaya gelmeye muvaffak kılsın, hayatımıza istikamet versin. Allah Kur'an'da binlerce ayette kainat üzerinde kudretini, iradesini, tasarrufunu azametini anlatır. Bununla kendisini bize gösterir. Gökleri ve yeri tesbih taneleri gibi Kudret elinde çevirdiğini bize anlatır. Güneşleri, ayları, yıldızları müsahhar ettiğini anlatır. Otu, ağacı emrine müsahhar ettiğini anlatır. Ve bütün bunların hepsinin inkiyadını anlatır. Zerreden küreye kadar her şey emirbernefer gibi kendi emrine tabi olduğunu bize anlatır. Ve bunların arkasında hemen fezleke halinde insanların niye duymadığını, niye duygulanmadığını, niye bir şey anlamadıklarını insanların yüzüne vurur. Yani bu koskoca gökleri ve gözle göremeyeceğimiz zerreleri, atomları emirber nefer gibi koşturan, sizin imdatınıza koşturan, sizin için emrine müsahhar eden, sizin emrinize de müsahhar eden bu büyük Allah... Bu azametli ve kudreti azametli, rahmeti azametli, şefkati azametli ve ilmi azametli olan Allah'ı insanlar nasıl oluyor da dinlemiyorlar. Güneş onu dinliyor, Küreyi i arz da onu dinliyor, onu dinliyor ki dakika inhiraf etmeden ve durmadan güneşin etrafında koşup duruyor, bir sapan taşı gibi koşup duruyor. Birkaç saat duracağını hesaba katın, yeryüzünde hiçbir şey kalmayacaktır. küre arz her şeyi fırlatacaktır sağa sola. Öyle itaat ediyor ki, Fennin adına cazi ve dafi'a dediği şey, asla bunu izah edemez. Asla bu muammanın altından çıkamaz. Allah itaat ettiriyor. Sizin emrinize koşturuyor. Kendi emrine müsahhar ettiği gibi, sizin emrinize de müsahhar ediyor. Azameti bu kadar nafiz kudreti bu kadar geçerli ilmi bu kadar muhit olan Allah'ı insanlar nasıl oluyor da dinlemiyorlar fezdekelerini bu geniş tasarrufu anlatmanın arkasında hemen anlatı veriyor. Yeryüzünde bir sürü onun azim ve cesim tasarrufuna şahit oluyoruz. Her şey ona itaat ettiğini görüyoruz. İncecik dallar nasıl ona itaat ediyorlar? Nasıl tabi bulundukları kanun içinde sert taşları şak edip yarıyorlar? Sular ona itaat ediyor, akıyor. Vaka bunu anlayamazsınız siz tabi dersiniz. Sular denizlere doğru akıyor. Ve sonra denizler tebahur ediyor, buhar haline geliyor. Bütün bunlarda Allah'a itaati görüyoruz. Cenab-ı Hak kendisine itaat eden bu varlıkları yeknesak kanunlar halinde bize takdim etmiş de tabiatı ve sebepleri Allah'a şirk koşmanın manası yoktur. Başka şekilde yapsaydı yani sular yukarıya doğru aksaydı denizlerden çıkıp aksaydı buharlaşma olmasaydı o zaman o husus bize tabi gelecekti ve biz bir kısım uydurma kanunlarla onları izah etmeye yeltenecektik. Allah Celle Celaluhu insanlar istifade etsinler diye, kanunlardan istifade etsinler diye harikulade haller müstesna, mucizeler müstesna bu yeknesak kanunları bozmuyor. Bozmuyor ama bu yeknesak kanunları yeknesak, nizam ve intizam içinde yürütmekle bize şunu ihtar ediyor. En cüz'i daireden, en küçük daireye kadar her şey Allah'ı dinleyip itaat ediyor. Cansızlardan daha cansız, camitlerden daha camit olmamak için, yer altında Allah'ın kendisine tayin ettiği kanunlar içinde delikler açan, yukarıya doğru topraklar püskürten, o izbelerde yaşayan varlıklardan daha deni olmamak için, yeryüzünde emekleyen, sürünen, yılanlardan daha aşağı olmamak için sizin de Allah'ın kanunlarına itaat etmeniz gerekir. O kanunların adına şeriatı ı fıtriye, sünnetullah, ayat tekviniye tabir edilir. Sizin itaat etmekle mükellef olduğunuz kanunlara Kur'an kanunları denir. Onlar tabi bulundukları kanunlara itaat veri ayet ediyorlar onlardan daha geri olmamak için Kur'an kanunlarına de riayet ve itaat etmeniz gerekir. Cenab-ı Hak riayet ve itaata muvaffak kılsın. Amin. Bu hususa yeniden amik olmasa bile kısa bir bakış yapalım. Ta kainatta Cenab-ı Hak ayarladığı şeyler bizden ne istiyor veya Allah ayarladığı şeylerle bizden ne talep ediyor. Cenab-ı Hak anlamaya muvaffak kılsın. Amin. Muhterem Müslümanlar ''Üzerinde Allah'ın bizi yarattığı dünya, bizden evvel her şeyi emrimize müsahhar kıldığı dünya, kim bilir Kur'an-ı Kerim'de kaç ayette anlatıyor bunu?'' ''Sizi dünyaya getirmezden evvel yeryüzünü yaşamanıza müsait hale getirdik.'' diyor. Sure-i Bakare'den başlıyor, kim bilir hangi surenin neresine kadar, Kur'an'da kaç yerde bunu anlatıyor. ''Gökleri ve yeri yarattık, yeri de sizin yaşamanıza müsait hale getirdik.'' Havasını ayarladık. Havanın terkibini ayarladık. Oksijenin, karbondioksitin ve vs. gazların nispetini ayarladık. Belirli bir oranda onları terkip yaptık. Bunlarda az bozukluk olsaydı yaşayamazdınız. Denizleri ayarladık. Tabi bulundukları kanunları ayarladık. Dağları diktik çiviler halinde aşağıya doğru daha fazla batırdık. Yukarıda pek az bıraktık, menafi'nizi aşağısında gizledik, yukarıya doğru da yerin hiddetini şiddetini dindirmek için menfezler halinde o dağlara ağızlar verdik, dağlar halinde durmadan püskürdüler, şimdiye kadar püskürdüler, şimdi de püskürüyorlar, kim bilir hangi derin denizlerin nerelerinde ve neler püskürüyorlar, siz bunlardan habersizsiniz, yer hiddetini ve şiddetini bununla kusuyor ve siz rahatlıkla durabiliyorsunuz, bulunduğunuz yerlerde püskürecek şeyleri püskürseler sizi de beraber püskürtü verirler bir tarafa. Bütün bunları ayarladık, hazırladık, yaşamanıza müsait bir zemin meydana getirdik. Sular sizin menfaatiniz için aşağıya doğru şakır şakır akıp gidiyor. Ağaçlar sizin istifadeniz için yukarıya doğru ser çekiyor. Ve dallarının ucuyla size tablalar halinde meyveler takdim ediyor. Koyunlar sizin için yeryüzünde otluyor ve size abu hayat gibi sütü takdim ediyor. Giyeceğiniz şeyleri siz onların sırtındaki günlerden alıyorsunuz. Bütün bunları Kur'an-ı Kerim muhtelif ayetlerde, müteferrik yerlerde bizlere anlatıyor. niam ilahi olarak, ihsan ilahi olarak anlatıyor, dikkat nazarımızı çekiyor. Yem yeşil yeryüzü şairi şairane konuşturuyor, o nimetlere muhtaç olanı secdeye kapattırıyor, şükran secdesine kapattırıyor şükran hisleriyle. Hava mevceleri içinde kim bilir hangi nimetleri size takdim ediyor, seslerinizi ulaştırıyor, radyoların seslerini ulaştırıyor, televizyonların şekillerini ulaştırıyor. Telsiz telefonların seslerini ulaştırıyor, ulaştırıyor, durmadan ulaştırıyor. Bütün bu nimetleri sizin için hazırlayan Allah, bu nimetlerin karşısında herhalde sizden istediği bir şey vardır. Allah, rububiyet dairesiyle, Rabb olarak, Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken bunu anlatıyoruz. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a hastır. Teşekkür Allah'a mahsustur. Allah Celle Celaluhu, Kimden kime olursa olsun yapılacak bütün teşekkürlere müstehakk odur. Hak o'nundur. Kim kime yaparsa, nerede ve hangi şartlar altında yaparsa yapsın Allah'a mahsustur. Çünkü bu yeryüzünü bir sofra halinde seren odur. Çünkü bu yeryüzünü bir döşek halinde seren odur. Çünkü bu yeryüzünü mesire halinde sizin tenezzühünüzü arz eden Allah'tır. Celle Siz bütün kafalar olarak bir araya gelseniz ve hepsiniz, fikrinizin mahsulünü ortaya koysanız tenezzüğünüz için bir yeryüzü hazırlasanız bundan güzel hazırlamanıza imkan yoktur لَيْسَفِ imkan اَبْدَوْ مِنْ diyen ehli tahkik bunu anlatmak istiyor yani siz idrakinizle, kendi idrakinize göre güzellik anlayışınıza göre bu yeryüzünden daha güzelini ayarlayamayacaksınız yapamayacaksınız, hazırlayamayacaksınız bu geniş rububiyet dairesiyle her şeyi terbiye eden ve sizin imdadınıza koşturan Allah, Rab olduğunu ilan etmesiyle acaba ne istiyor? Her halde karşısında geniş bir ubudiyet dairesiyle kulları görmek istiyor. Herkes ona kulluğa koşmasını istiyor. cenab Hak kulluğa koştursun, kulluğa muvaffak kılsın. Bir ziyafet sofrası düşünün muhterem Müslümanlar. Bir hane düşünün. O haneye nimet perver, civan mert, alabildiğine cömert, cevvat mı cevvat bir zat yemek sofralarını hazırlamış. Kaşıkları üzerine koymuş. Su bardaklarını da doldurmuş, sofranın etrafına dizmiş ve sonra insanları davet etmiş. O sarayın içine giren insanlar o nimet sofralarına tükürseler Onları kale almasalar, sarhoşlar gibi yeseler, içseler, oraya def itap yapsalar, onları öylesine hazırlayan zatı hiç hatırlamasalar, ona karşı hiç teşekkür etmeseler, nasıl insanlar onların vaziyetini yadırgar, nasıl nankörler diye bağırır, nasıl tecnih edilmelerini ister, aynen öyle de. Biz yeryüzünde ağzımıza koyduğumuz her şey bizim için hazırlanmış görüyoruz. Yediğimiz şeyler bizi öldürmüyor. Bilakis vücudumuza faydalı oluyor. Buranızda bir kuatır çıktığı zaman size diyorlar ki bu... Iyot eksikliğinden olmuştur. Halbuki iyodu yeryüzünde Allah bir şeye koymuştur, ders etmiştir. İyot eksikliğinden mi değil mi onu Allah bilir. Fakat tababet bu noktada bir söz söylüyorsa, siz yediğiniz şeyler arasında alıyorsunuz, denizden alıyorsunuz onu, denizden istifade suretiyle gidermiş oluyorsunuz bu ihtiyacınızı. Tırnaklarınızda bozulma oluyorsa, bir çeşit vitamin eksikliğinden olduğunu size söylüyorlar. Kireç dengesizliğinden olduğunu söylüyorlar. Halbuki siz yediğiniz şeylerde bunları rahatlıkla alıyorsunuz. Demek yeryüzünü sofra halinde hazırlamış, yediğiniz şeyler ne karnınızı ağırtıyor, ne gözünüzü kör ediyor, ne ağzınızın tad alma duygularını köreltiyor. Siz tad alıyorsunuz, gözünüz görüyor, karnınız ağırmıyor, hayatiyetinizi de bunlarla devam ettiriyorsunuz. O ziyafet veren, Civan mert, cömert mi cömert, zatın sofrasından daha muutena, daha müdebdeb, daha muhteşem nimetlerle hazırlanmış. Allah'ın bu yeryüzü sofrasında herhalde sarhoş gibi yerseniz, bu nimetlerin nankörce karşılarsanız, Cenab-ı Hak da sizin elinizden alır koşturur, yatırır, kaldırır. Ve in şeker tümle azidenkum ve la in kefertum in Şükrederseniz Allah buyuruyor Celle Celaluhu: And olsun ki nimetlerimi artırırım. Ama nankörlük yaparsanız, o ziyafet sofrasına tükürürseniz, kim hazırlamış, niye hazırlamış bunu bilmeden yanından geçerseniz, transit geçerseniz benim azabım çok şiddetlidir. Dünyada azab ederim, ahirette azab ederim demektir. Cenab-ı vacib vücut, dünyevi ve uhrevi azaptan bizi masum ve mahfuz buyursun. Afiyet ihsan eylesin. Kısaca sadece, çok müstahsen, çok ciddi, süslü mü süslü bir tablonun yanı başında, bir nimet, ziyafet, istihsan tablosunun yanı başında vaziyet, ve vazifemizi kısaca arz etmeye çalıştım. Çeşitli vesilelerle arz etmiş olmama binaen üzerinde fazla durmayacağım. Bildiğimiz şeyler ne ifade ediyor diyeyim. Ifade ettiği bir şey yoksa bizim için o zaman bilmekle bilmemek arasında fark yok demektir. Bunları biliyoruz, bu kitabı okuyoruz, bu kitap karşısında yerimizi de tayin ediyoruz. Bütün bu bildiklerimiz bizim için bir şey ifade etmiyorsa şayet bilmekle bilmemek arasında fark yoktur. Bu derdi dile getiren bir Anadolu çocuğu ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin ya yani nece okumaktır. İstediğiniz kadar kitap okuyun. Kainat kitabı da okuyun, istediğiniz kadar marifetten dem vurun fakat bütün bunlar sizi inkiyatta dize getirmiyorsa, belinizi kırıp boynunuzu büktürmüyorsa, bütün okumalar faydasızdır, manasızdır. Okuduğunuz her şey ve her düşünce imandan bir hüzme, marifetten bir hüzme kalbinize bırakmıyorsa... Bir ipe tutunmanıza yardım etmiyorsa, tutunduğunuz o iple marifet semasına çıkmanızı temin etmiyorsa, okumaklar, bilmekler faydasızdır. Allah faydasız bilgiden bizleri masum ve mahfuz buyurdu. Bilgimizin muktezasına göre, amel etmeye bizleri muvaffak kılsın. Gerçek bir cemaat, bildiği şeyle amel etmedikten sonra, bilmediği başka şeyleri öğrenme lüzumunu duymuyordu. Bildiğimiz her şey karşısında kalbimizde neler bıraktığını araştırmalıyız. Bizi Allah'a ne kadar yaklaştırdığını araştırmalıyız. Kalbimizde ne kadar incelik hasıl ettiğini araştırmalıyız. Ve ondan sonra ikinci bir bilmeye tevessül etmeliyiz. İkinci bir bilme yoluna düşmeliyiz. Yok bunlar olmuyorsa sadece bilmek, bilmek için bilmek bu münafık sıfatıdır, batıl anlayışıdır. Bilmek, bilmek için değildir. Bilmek, Allah'ı bilmek içindir. Bilmek, kendini bilmek içindir. Sokratis büyük bir laf etmişti. Açtığı mektebin kapısına, ey insan kendini bil sözünü yazmıştı. Sen kendini bilirsen, mevkini tayin edersen, kim olduğunu anlarsan, Allah karşısında ona göre vaziyet alacaksın. O belki de insanlara göstermek için çırıl çıplak yattığı mektebinin kapısının önünde veya mektebinin içinde birdenbire süratle toparlanır, hemen elbiselerini giyer. Üstad niye böyle yaptın diyenlere Allah var nasıl yapmayayım der. Allah karşısında insan bir vaziyet almalıdır. Allah karşısında vaziyetin yataktaki vaziyetin değildir senin. ''Elmayı yuttuğun zamanki vaziyetin değildir. Nimet sofrasının başındaki vaziyetin değildir. Kaldı ki o zaman dahi, o zamanlarda dahi gaflet etmene asla cevaz ve mesa yoktur. Daima müteyakkız olacaksın. Seni kim yaşatıyor, kim durduruyor, nimetlerle kim perverde ediyor? Yerini tayin etmen çok mühimdir.'' Cenab-ı Hak yerimizi tayine bizleri muvaffakası. Evet tekrar ediyorum bildiklerimiz içimizde Allah'a iman hüzmeleri hasıl etmiyorsa Cenab-ı Hakk'ı irfan hüzmelerini hasıl etmiyorsa bütün bilmekler faydasızdır. Bütün okuyanlar, bütün düşünenler bu kaziyeye göre izaya gelmeleri gerekir. Hayatlarını bu kaziyeye göre tanzim etmeleri, ona göre vaziyet almaları icap eder. Allah ona göre vaziyet almaya bizleri muvaffak kılsın. Bundan da bu kaziyeden de bir mantık silsilesi halinde şuna intikal edelim. Hakiki iman, gerçek iman ancak kulluk temrinleriyle insan kalbinde rüsuh bulur. Allah'a karşı, Resulullah'a karşı vaziyetini takdir edip izaya gelmeyen ve kullukla imanın içinde kök salmasını, rüsuh bulmasını ideal haline getirmeyen insan gerçek imana sahip değildir. Sahip olmadığı gibi sahip olma niyetinde de değildir. Gerçek imana sahip olmak sizin ağacın başında hasıl etmeye çalıştığınız meyvenin hasıl olmasından daha kolay olacağını mı sanıyorsunuz? Açtığınız bir ticaret yurdunda rahatlıkla ticaret yaptığınız gibi rahatlıkla hasıl olacağını mı sanıyorsunuz? 3-5 günlük dünya için hasıl edeceğiniz şeyler uğrunda ciddi duruşunuz size en azından Cenabı Hak karşısında bir ciddiyet fikri vermelidir. Kullukta sebat mevzuunda bir ciddiyet fikri vermelidir. Gerçek Cenab-ı Hak marifetine hasıl etmek, bilmenin de ötesinde o işte ciddi olarak durmak, tam temessük etmek ve asla ayrılmamaya bağlıdır. Size bir vesileyle arz etmiştim. Bir hak dostu şöyledir. Beni bir kedi irşad etti. Bir fareyi yakalayabilmek için 24 saati nazarını ayırmadan farenin deliğine dikkat kesildi, baktı ve bekledi ama beklediğini buldu boş dönmedi. Siz Allah'ın rızasını bekliyorsunuz. Allah'ın kapısında kulluk tokmağıyla o kapıya vura vura bekliyorsunuz. İnhiraf ettiğiniz müddetçe o kapının açılmayacağına katiyen emin olabilirsiniz. Tersini söyleyeyim bunun. O mevzuda inhiraf etmediğiniz müddetçe yakın zamanda o kapının açılacağına katiyen emin olabilirsiniz. Habib size der ki, bir bıçakla cerhettiğiniz vücudunuzda kanınızı durdurmak için fazla değil. Üç dakika elinizi oraya koysanız, sıkı tutsanız sonra vücut kendi kendine o yarayı kapatacaktır. Allah vücutta hazırladığı kanunlarla artık orada pıhtılaşan kan o deliği kapatacak, kanın dışarıya çıkmasını önleyecektir. verir ki siz sabredesiniz, üç dakika o deliği elinizle tutasınız. Allah vücutta o deliği kapatacak el amanları yaratmıştır. Onlar hemen o deliği kapatacak, vücuda girecek zararları önleyeceklerdir. Ama siz sabırsız insanlar gibi durmadan o kanı yıkarsanız, kan pıhtılaşma imkanını bulamazsa, delik kapanma imkanını bulamazsa, o delik mütemadiyen kan fışkırtacaktır ve siz acısını duyacaksınız. Telaş, endişe ve sabırsızlık size çok şeyi kaybettirecektir. Sabredeceksiniz. Ebedi kapınız olan Allah kapısında sabredeceksiniz. Ebedi mihrabınız hak kapısında sabredeceksiniz. Boynu tasmalı köleler gibi durmadan o kapının önünde o kapının tokmağını ubudiyet anlayışı içinde vuracaksınız. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım diyeceksiniz. Bir gün kulum sesini işiteceksiniz. Kalbinizden işiteceksiniz. Evet kulluk temrinleriyle ancak İnsanın içinde iman, rüsuh bulur, kök salar, şeytanın elinin yetişemeyeceği yerlere kadar kök salıverir. Nasıl yaşarsanız Allah kapısını vura vura yaşadınız, Allah kapısını vura vura öleceksiniz. Oraya gittiğiniz zaman da yine Allah kapısını vuracaksınız. Rahmetle açacak, ummanlar gibi şefaatiyle mukabele edecek ve engin rahmetiyle sizi cennete koyacaktır. Cenab-ı vahcibülküt ve takaddüs hazretleri bizi cennetül mava ile Firdes ile mesrur ve mes'ut eylesin inşallahü <Gülüyor> taala. Buraya kadar kısaca kainatın geniş dairesindeki inkıyattan Allah'ı dinlemeden zerreler alemine kadar Allah'ı dinlemeye bir bakış yaptık. ve ondan sonra bu bakış yapmalar ne için hangi maksada matuf Kısaca ona da bir göz gezdirdik. Ve kullukla ancak imanın insan içinde rüsuh bulacağı. Hangi yolla imanı kazanmayı düşünüyorsak, o yolda ısrar etmekle ancak aradığımız şeyi elde edebileceğimiz hususuna da hep beraber bakmış olduk. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak kılsın, istifade ettirsin inşallah. Çocuk meşrepli nice kimseler vardır ki, okuduğu şeylerden gereği gibi istifade edememiş, Okuduğu şeyler onda şımarıklık hasıl etmiştir Halbuki zamanı vardır Allah'ın kalbinde yakacağı nurun daha zamanı vardır Gözünü ayar yüzünden keseceği an gelecektir Kalbini bütün masivaya karşı Kapayacağı an gelecektir Kulağını bütün masiva tarrakalarına Kapayacağı an gelecektir Ağzını bütün masivaya karşı Kapayacağı an gelecektir ama Fakat o bir kere şımarık alışmıştır Gerçekten istifade edememiş Nurdan istifade edememiş Nurul Envar'a ulaşamamış Yarı yolda dönüyor Demektir Allah mezelleden Kaymadan perişan Olmadan gençlerle beraber ihtiyarları ihtiyarlar beraber, ihtiyarladığı halde hala genç gibi yaşayan, zevk arkasından koşan, perişan, kalbi perişanları ıslah eylesin, irşad eylesin. Muhterem Müslümanlar, bizim bütün okumadan, öğrenmeden, araştırmadan maksadımız ve gayemiz, isterse İslami sahada olsun, isterse diğer fenli sahalarda, Tatbiki ilimler sahasında olsun gayemiz Allah'ı bilmek ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yolunda olmaktır. Allah'ı bilmezsek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yolunda olmazsak bütün sayemiz badi heva gidecektir, boşu boşuna gidecektir. Allah'ı bilmemiz, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yolunda olmamız, Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen hayat tarzını hayat olarak benimseme ve her halükarda resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a inkiyada bağlıdır. Allah bizi inkiyad ettirsin, Peygamber aleyhisselatu Vesselam'ı dinlettirsin. İşte başta okuduğum ayetle de bunu arz etmeye çalışmıştım. Ey iman edenler Allah'a ve Resulullah'a itaat edin. Kur'an-ı Kerim'i dinleyin Kur'an-ı Kerim'in emirlerine munkad olun Ta sahili selamete çıkın Cehenneme yüzüstü düşmeden kurtulun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor İnne hazel Kur'an şafi'un muşaffa'un Men itteba'ahu qadehu ilal cenne Ve men terekehu Ev a'rada'an anhu, Zucce fi kafahu ilal nar Ev kema kal Sadaka Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an şafi ve müşeffa'dır. Allah ona şefaat hakkı vermiştir. Onun şefaatini makbul etmiştir. Dünyada kim tutunursa yüksek seviyede bir hayata verir. Herden yükselir. Aile tutunursa yüksek bir aile seviyesine çıkar. Millet de tutunursa yüksek bir millet olma durumunu ihraz eder. Bu Kur'an Allah nazarında nazı geçer. Çünkü Allah'ın kelamıdır. O'na inkiyat eden, Kur'an-ı Kerim'e inkiyat eden مَنِ اتَّبَعَهُ kadehu إِلَا الْجَنَّةِ Kim O'na tabi olursa, Kur'an O'nun kaidi olacak, O'nun zimamını tutacak, O'nu yedecek ve Cennet'e çekip götürecektir. وَمَنْ تَرَكَهُ اَعْرَةَ اَنْهُ زُجَّ فِي قَفَاهُ إِلَا kim de Kur'an'ı terk ederse, başka kapılara düşerse, çareyi başka yerlerde ararsa veya Kur'an'dan yüz çevirirse o da kafasının üstüne cehenneme yuvarlanıp gidecektir. Dünyası da cehennem olacaktır, okubası da cehennem olacaktır. Kur'an'ı yeryüzünde terk eden İslam cemaatlerinin perişan haline bakın. Nasıl yeryüzünün en zelil milletleridir onlar? Nasıl yeryüzünün en perişan milletleridir onlar? Her şeyi daima başkalarından dilenme durumunu muhafaza etmektedirler. Daima dilenci durumundadırlar. Buğdayı Amerika'dan dilenirler. Petrolü başkasından dilenirler. Uranyumu başkasından dilenirler. Silahı başkasından dilenirler. Sanayi mevzunda bir meseleyi başkasından dilenirler. Sadece dilenciliktir. Duribet aleyhimu zilletu vel meskene Ve bununla bir bağ kuralım, bir hakikate beraber anlamaya çalışalım Kur'an başında dedi ki Yahudiler gibi olmayın Onlar peygamberin sözlerini duydukları halde duymayanlar gibi davrandılar Veya duydukları sözlerden kalplerine iman hüzmesi namına bir şey gitmedi Hayatlarını Allah'ın kitabına göre tanzim edemediler Allah'ın kanunlarına göre uyduramadılar Duribet aleyhimu zilletu vel meskene Bu da Kur'an'ın fermanıdır Onların üzerine Allah zillet ve meskenet damgasını verdi. Bizim hakkımızda Kur'an-ı Kerim öyle bir şey demiyor çünkü biz daha gelmedik. Gelmediğimiz için bizim hakkımızda bir kazıya verilmemiştir. Fakat İslam aleminin perişan haline baktığımız zaman Yahudiler gibi olmayın. Yahudiler gibi olursak ne olur? دُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةِ diyeyim. Sadece zamiri değiştireyim. Sizin üzerinize de zillet ve meskenet, dilencilik ve aşağılık damgası vurulacaktır. Dilencilikten kendinizi kurtaramayacaksınız. Sadece bu kadar bakmak kafidir. Allah ve Resulullah'a itaat edin. şafi müşeffe olan Kur'an-ı Kerim'i dinleyin. Hayatınız Kur'an olsun. Kur'an olsun. Hayatınız Resulullah olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Raiyet olarak, rai olarak, tebaa olarak, emir olarak, amir olarak hayat Kur'an olursa Allah Kur'anî hayatı yeryüzünde çiğnetmeyecek, onlara zillet ve meskenet vermeyecektir. Burada durup bir misal arz etmeye çalışıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın mucizül beyana sahip çıkma, onu hayata hayat yapma mevzunda her türlü tarifin, tavsifin ve izahın çok fevkündedir. Her türlü izahtan durumu varistedir. Fakat onun sadık yaranları, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten yaşayanlar hakikaten Kur'an-ı Kerim'e tam aynı olmuşlardır. Hazreti Ömer der ki biz bir meseleyi duyduktan sonra yaşamadı mı ikinci bir meseleyi öğrenme lüzumunu duymazdık. Size burada bir şey söyleyeyim. İnanın Kur'an hakikatleri namına, iman hakikatleri namına bizim bildiğimiz şeylerin ancak onda ikisini sahabe-i kiram ya biliyordu veya bilmiyordu. Çünkü onlar yaşadıkları müddetçe Kur'an'dan ayetler nazil oldu. Efendimiz mübarek sözleriyle izah etti. Mesela sair neviratıyla kendi kendini gösterdi ve böylece hayatlarının ancak sonunda gerçek İslam'ın bütünüyle yüzünü görebildiler. Biz bütünüyle Kur'an'ı görüyoruz. Bütünüyle binlerce insanı dinliyoruz. Ben tahmini bir hesapla şu iki buçuk senelik hayatım içinde size anlatmak için baktığım kitaplarda meydandadır. Belki kalın on cilt kadar kitap baktım sadece size anlatmak için. Kendi istifadem için değil. Kur'an-ı Kerim'in yirmi misli size şey anlattım. Ben bu kadar anlatırsam perişan laflarımla kim bilir daha niceleri neler anlattı. Demek oluyor ki biz. Maddi ve Nazario olarak sahabe-i kiramdan çok şey biliyoruz. Çok şey biliyoruz ama az amel ediyoruz. Onda biriyle amel etmiyoruz. Onlar bildikleri şeyle amel etmedikten sonra ikincisini öğrenmeler uzumunu duymuyorlardı. Baş aşağı Allah Celle Celaluhu cehenneme atı verir. Ne duymuşlar onu harfiyen yaşamışlardır. Malumu yaşamıştır, meçhulu yaşamıştır, marufi yaşamıştır, menkürü yaşamıştır, hepsi yaşamıştır. Allah bize de yaşasın, Yaşamaya bizleri de muvaffak kılsın. Burada bir misal arz edeceğim size. Kur'an hayatına hayat olmuş. Said İbn Amir Hazreti Ömer radıyallahu an hazretlerinin valilerindendir. Said Hazreti Muaviye'nin yerine Humus'a bir eyalet valisi olarak tayin edilmiştir. Türkiye kadar bir yer üzerinde hakimiyeti olan bir insandır. Fakat sizde adından öyle anlaşılıyor ki tanımıyorsunuz bunu çünkü çok meşhur değildir. Ne meşhurlar vardı ki onların içinde onlar bu meşhur olmayanların yanında aylar ve güneşlerdir. Bu meçhul olanlar ise onlara nispeten uzaktan bize göz kırpan yıldızlar gibi sönük kimselerdir. Halbuki bunlar dahi başlarını 20. asra çıkarıverseler mihdi diye eteklerine tutunacak, ona tutunmakla Resul-i Ekrem'e ulaşacağımıza inanacağız. Sait Eyalet Valisi olarak hayatının saflet ve sadeliğinden hiçbir şey terk etmemiştir. Hazreti Ömer de radıyallahu an her sene haç mevsiminde, çevreden gelen halka, valilerinden memnun olup olmadığını sorar. Bazen de gider, gezer memleketi, validen memnun olup olmadıklarını sorar, öğrenir. Humus halkıyla karşılaştığı zaman, valinizden razı misiniz, memnun musunuz, nasıl buldunuz der. Humus halkına Valilerden şikayeti ihtiyat haline getirmeleri itibariyle Hazreti Ömer onlara "Kûfeller nasıl valilerden şikayet ediyorlardı? Küfe ve halkı derdi onlara da. Küçük bir küfe de Hazreti Ömer'e göre mustur." Hemen Said ibn Amir'den de şikayet ettiler. Dediler: "Valimiz hakkında dört mühim ciddi şikayetimiz vardır." Hazreti Ömer: "Allah'ım beni mahcup etme." dedi. "Ben etrafa en itimad ettiğim kimseleri gönderdim. Kazasına, köyüne, kentine, eyaletine en itimad ettiğim kimseleri gönderdim. Saidi ben eğer tanıdığım gibiyse sağlam adamdır. Yok yanılmışsam Allah'ım beni affet. Yanılmışsam ben de bulunduğum yerin adamı değilim demektir. 20. asırda bu mevzuda çok geri ve yaya olan, gözü görmez, kulağı duymaz sağır ve kör insanların kulaklarına ve gözlerine girsin. Şikayetleriniz nedirdir Hz. Ömer? Derler ki güneş doğmadan sabah namazından sonra sahip dışarıya çıkmaz. Allah'ım beni kurtardır Ömer. İkincisi ayda bir gün hiç bizimle görüşmez. Üçüncüsü gece esbabi mesalihi kabul etmez. Onu bir meseleden dolayı çağıranların davetine de icabet etmez. Dördüncüsü ara sıra vakti belli değildir. nesak değildir ama belirli belirsiz zamanlarda bayılır kendinden geçi verir. Bu dört şikayetimiz var vali. Hazreti Ömer valiyi çağırır. Bu bütün mevsu kütüpte zikredilmektedir. Kütüb-i İslamiye'nin pek çoğunda zikredilmektedir. Hazreti Ömer valisini çağırırken içinden Allah'a teveccüh etmiş, Allah'ım beni mahcup etme demektedir. Allah çok basiretli, uyunu sahire sahibi Hazreti Ömer'i mahcup etmemiştir, etmeyecektir. Said, Allah Resulü'nün halifesinin huzuruna gelir. Esselamu aleyke ya emirel müminindir. Müminlerin emrine selam. O da ve aleyke selam ya Said ibn Amir'dir. Halk, senden dört tane şikayetleri var. Nedir ya Ömer? der. Birincisi, sabah güneş doğduktan sonra ancak dışarıya çıkıyor, onların işiyle meşgul oluyormuşum. Der ki, ya Ömer, ben bu meseleyi açığa vurmaktan çok utanıyorum, sıkılıyorum, bana ne hoş geliyor, madem onlar kurcaladılar, arz değil. Ben hanımım, hasta bir insanım. Ona bakacak kimsesi olmayan bir insanım. Evimin işini dahi hanımım hesabına kendim görüyorum. Hanımının küçük kusurlarından şikayet edenler dikkat etsinler. Hanımımın işini de kendim görüyorum. Sabah namazından sonra evde hamur yaparım, ekmek pişiririm, çamaşırları yıkarım, öyle dışarıya çıkarım. Bundan dolayı beni muhafaza etmesinler. Hem kadınım hem erkeğim bu evde. Hz. Ömer çok memnun ve mesrurdur. İkinci şikayetinizi söyleyin. Ya Ömer derler gece esbabı mesalihi kabul etmez, kimsenin davetine icabet etmez. Ya Ömer bunu da söylemek istemiyordum. Bu da bana nah hoş geliyor. Çünkü bu da benimle Mevlam aramda bir şeydir. Gündüz ben gırtlağıma kadar onların işine dalıyorum, onlarla meşgul oluyorum. Cenab-ı Hakk'ı hatırladığım zaman belki çok az oluyor, onların işine koştuğum için. Geceyi bıraksınlar bari, Mevlam'a ibadete vereyim, onunla gece mi geçireyim? Hz. Ömer an sağa sola asker sevk eden insan, Buhari'de <gülüyor> bir hadise münasebetiyle naklediliyor, Namazda sehiv yapıyor, ya Ömer ne yaptın diyenlere diyor ki, İran'a ordu sevk ediyordum. Said ibn Amir sağa sola ordu sevk ediyor, milletin işini görüyor, Mevlasıyla, Mevlasına ibadetle meşgul olamıyor. Bari bıraksınlar geçemi, bu hususta sarf edeyim, geçemi de Mevlam'a vereyim diyor. Evet. Hazreti Ömer memnun ve mesrurdur. Üçüncü şikayetiniz nedir? Bir ayda bir gün hiç kimseyi kabul etmiyor 24 saat. Ya Ömer, bunu hiç söylemek istemiyordum. Allah da bilir, sen de bil, elbisem sırtımdakinden ibarettir. Ben ancak bunu bir ayda bir yıkarım, temizlerim ve bunu yıkarken de evde bir şeye sarılır, öyle otururum. Hanımımın çamaşırını da ben yıkarım. O gün çamaşırımı yıkarım, kuruturum, bununla meşgul olurum. Ayda bir gündür, bıraksınlar bu bir gün de benim olsun der. Ara sıra bir de bayılıp düşüyormuşsun, bu nedendir? bir cinnete, bir bayılmaya veriyorlar ve bunu şikayet mevzu yapıyorlar. Ya Ömer, o da benim için dilgir edici bir husustur, çok acıdır, madem kurcaladınız arz edeyim. Ben daha Müslüman olmamıştım, Mekke'de bulunuyordum, Hubeybi Derdes götürüyorlardı öldürmeye. O gayet mert gidiyordu ölüme doğru. Resul-i Vesselamın uğrunda, İslam'dan taviz vermeyen, gayet fedakar ve feragat sahibi bir insan olarak, o gün müşrikler arasında onu bu gözlerimle gördüm. Müşrikler mızraklarla, ellerindeki cerh aletlerle üzerine hücum ettikleri zaman temiz bir nasihet görememişti. Avazı çıktığı kadar, Allah'ım Resulullah'a selamımı ulaştır demişti ve ''Ya Muhammed'' diye bağırmıştı. Ben bu sesi duydum, onun vaziyetine şahit olduğum halde o gün yardım edememiştim ona. Eli bağlı, kolu bağlı vaka kalmıştım, çünkü da daha Müslüman değildim. Endişe ediyorum, bu vaka hatırıma geldikçe endişe ediyorum. Allah bundan dolayı beni cehenneme kor, Allah bundan dolayı bana azap eder. Bayılmam da işte bundandır dedi Ömer. Hz. Ömer gayet memnundu. Humbustar istediği kadar şikayet etsinler, Hz. Ömer gönderdiği validen memnun idi. Raiyet, bu kadarcık kusuru dahi, söyleyecek kadar cesaretli ve dişlidir. Valide o kadar takvada, zühde, dünyayı anlamada ve Allah Resulünü hareketleriyle göstermede, Kur'an'a parlak bir aynı olmada, Yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermesi, Kur'an göndermesi, insanları irşadı, bütün bunlardan maksat nedir? O maksada çok güzel bir aynı olmada, onu çok güzel şekilde dile getirmede gayet parlak bir örnektir, gayet parlak bir numunedir. Cenabı ı ki Vücud ve Tekaddes Hazretleri bizi o anlayış seviyesini ila buyursun. İnşallahu u nefsin, şeytanın bizi attığı girdapta çırpınıp durmadan izleri hala eylesin inşallah Teala. Evet Kur'an şafi ve müşeffadır. Ona kim ittiba ederse o onu cennete götürecektir. Kim onu terk eder veya yüz çevirirse yüzüstü cehenneme düşecektir. Allah yüzüstü cehenneme düşmeden bizleri mahcum ve mahfuz buyursun. Allah karşısında durumumuz, Kur'an karşısında yerimiz ve Cenab-ı Hakk'ın bize bakışı işte bu anlayış içinde olmalıdır. Mevsuk veya gayri mevsuk. Hazreti Davud'a Cenab-ı Hakk'ın şöyle hitap ettiğini naklederler. Ya Davud, لو يعلم المتدبرون كيف انتظارهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إليَّ, el kemâ kâl. Ya Davud, eğer dünyada bir parça düşünme kabiliyeti olanlar bilselerdi, neyi bilselerdi? Ben onları nasıl bekliyorum, nasıl görmek istiyorum, nasıl rahmetle, rahmet avuşumu açmış onları intizar ediyorum? Eğer şefkatimi bir parça anlasalardı, eğer kendilerine rıfkımı idrak etselerdi ve onların bana kavuşmalarını intizar ettiğimi bilselerdi, şevklerinden ölürlerdi. Şevklerinden ölmediklerine göre intizarımı bilmiyorlar, rıfkımı anlayamamışlar, şevkimi derk edememişler demektir. Hazreti Davud'a bunu vakayı bize nakleden Ya Rabbi sevdiğin kimseleri bana göster isteği, talebi karşısında Cenab-ı Hak bunu ona ifade buyurmuştur. Cenab-ı Vücut ve Tekaddes Hazretleri azameti karşısında yerini idrak edenlerden eylesin. Bizi kim bekliyor? nasıl bekliyor, hangi keyfiyet ve hava içinde bekliyor ve bize karşı bakışı nedir rahmetin bize karşı tebessümü nedir, bunlar idrak etmeye muvaffak o rahmet kucağına doğru koşmaya da muvaffak kılsın, Allah yar ve yardımcımız olsun bütün bunlar Allah'a ve Resulullah'a çeşitli yönlerle itata ve inkiyada itilmemiz gerektiğini gösteriyor ve itici birer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunlar bizi Allah'a ve Resulullah'a inkiyada itiyor. Dünyaya iten, dünyanın alayış ve devdebesine, zinetri ihtişamına iten maddi ve süri şeyler var. Allah'a celle celaluhu iten şeyler de bunlardır. Allah karşısında yerimiz Cenab-ı Hakk'ın bize iştiyakı mukaddesesi, intizarı mukaddesesi ve bizim Resul i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın silkinde bulunmamız Kur'an'ın cemaati olmamız, Cenab-ı Hakk'ın kulları olmamız ve kainatın tarrakalarla Allah'a inkiyadı haykırması, bütün bunlar bizi Cenab-ı Hakk'a itici sebeplerdir. Bütün bu sebepler karşısında eli bağlı, kolu bağlı durmayacağız. Eğer durursak Hubeyb'in idam edilişi karşısında eli bağlı, kolu bağlı insanın durumundan daha bedbaht, daha perişan bir duruma sukut etmiş olacağız. Kur'an bir tarafta, biz bir tarafta, İslam bir tarafta, biz bir tarafta, Resul Ekrem bir tarafta, biz bir tarafta, Allah rızası bir tarafta, biz bir tarafta, böylesine eli bağlı, kolu bağlı, herhalde Hubeyb'in karşısında eli bağlı, kolu bağlı kalmadan daha ağır. Ve bu durum karşısında sükut etme ondan daha şeni ve daha denidir. Böyle bir şenaat ve denaati irtikaptan Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i kurtarsın, halas eylesin. Muhterem Müslümanlar, onun içindir ki ne sadece bilmek, ne sadece iddialı olmak hiçbirinin faydası yoktur. Bileceksin, bildiğin kadarıyla Allah Resulü'nün yolunda olacaksın. Bileceksin, bildiğin kadarıyla Kur'an'a tabi olacaksın. Bileceksin, bildiğin kadarıyla İslam'ı yaymayı ve yaşamayı kendine dert ve dava edineceksin. Şayet bunlar ruhunda yoksa, bunlar sende manasını bulmamışlarsa, bilmelerin faydasızdır. Rasul <gülüyor> Ekrem aleyhisselatu vesselama ihtiyaçın ve şevkin olacak. Ona ihtiyaçın ve şevkinin manası da ona karşı inkiyat ve itaat şeklinde bulunacaktır. Allah ona itaati kendisine itaata denk tutmuştur. <gülüyor> <im helps> Men yutir Rasul fakat ata Allah buyurmuştur. Kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiştir diyor. Resul-ü Ekreme itaat şeklinde olacaktın. Yoksa onu boş iddialarla sevme davasında bulunmanın hiçbir faydası ve manası yoktur. Bu sada aklıma geldi. müsaadenizle hep beraber bakmış olalım. Hadiste Allah Resulü buyurur ki: "Zâka ta'mal iman merrete billahi rabban ve bil-islamidinen ve bi Muhammedir Son söylediğim iki sözde bazı rivayetlerde takdim ve tehir vardır. İmanın tadını tatmıştır kim? billahi <gülüyor> rabba. Rabb olarak Allah'tan razı olan. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben de senden razıyım. Kainatta ne yaparsan, hakkımda ne yaparsan, hesabıma neler yaparsan hepsinden razıyım. Çünkü sen beni yoktan ikbar ettin, dünyaya getirdin, çeşitli nimetlerle perverde ettin, bana imanı tattırdın, ben senin Rabb olduğundan razıyım diyecek. Din olarak İslam'ı ihtiyar edecek ve İslam'ın dışında her şeye gözünü, kulağını kapayacak. Hiçbirinden hoşnut olmayacak, katiyen bilecek ki وَمَنْ يَبْتَغِ İslami الْاِسْلَامِ دِينَنْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ İslam'ın dışında bir yol ve yordam tanıyan, onun arkasından koşanlardan Allah hiçbir şey kabul etmeyecektir. Din namını onu yüzlerine vuracaktır. Bütün sistemleri ve doktrinleri onların yüzüne vuracaktır. Din ve yol ve şeriat sadece Allah'ın yolu, Allah'ın şeriatı, Allah'ın dinidir. Din olarak da İslam'dan razı olacak. Yol olarak İslam'ı seçecektir. Ve peygamber olarak da Allah Resululuğu ihtiyar edecektir. Allah Resulünü her şeye tercih edecektir. Nice sahih hadisler var ki Allah Resulü ben her şeye tercih edilmedikten sonra siz iman etmiş olamazsınız. Hadise de lüzum var. اَلْنَبِيُ اَوْلَابِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ Ve وَاَزْوَاجُهُمْ مَهَاتُهُمْ Nebi, gerçek müminlere kendi nefislerinden daha evladır. Evladır ve onun hanımları da onların analarıdır. Onu babadan artık bilirler, yaşlı ise evladından artık bilir. Orta seviyede kardeşinden artık bilir, onun hanımlarını da ana tanır. O, ümmetinin hem peygamberidir hem de babasıdır. Gerçek müminin nazarında Resul-i Ekrem'e denk tutulacak ikinci bir varlık yoktur. Hz. Ömer anh, bu aşk, bu şevk, bu inanış, bu itaat, bu inkiyat anlayışı içinde ezvacı tahiratini Sahabeyi kiram arasında ganimetten bir şeyler dağıtırken, bütün sahabinin tevkünde tutuyordu. Herkese sekiz bin, sekiz bin veriyorsa, peygamber hanımlarına on bin, on bin veriyordu. resul Ekrem'in mübarek torunlarına on bin, on bin veriyordu. Allah kimi seviyor, sen kalbinden kimi seviyorsan, onu her şeye tercih edeceksin. Ve bir vesileyle size arz ettiğim bir başka misal daha vardır. Bir gün yine kalimetten herkese hissesini dağıtırken, oğlu Abdullah ibni Ömer, sahabe-i kiramın imamlarındandır. Nadi'de bir tiptir. O asrın birinci derecede müştehitleri arasındadır. Birinci sınıf alimleri arasındadır. Birinci sınıf ehli dirayet ve kiyaseti arasında bulunmaktadır. İş böyleyken, Babası, hürriyete kavuşturulmuş, azatlı bir köle olan Zeyd ibn Harise'nin oğlu, Hazreti Üsame'ye oğlundan daha fazla veriyordu. Ve bir gün meseleyi öğrenmek için oğlu dedi ki, Baba dedi, Üsame'nin benden artık ne tarafı var? Yaşımızla beraberdir, Resulü Ekrem'le beraber bulunmakla beraber bulunduk. Ona ganimetten fazla veriyorsun, bana az veriyorsun. Hz. Ömer'in oğlu, ganimetten kendisine fazla verilecek şeyin talebinde değildir. O işin kalakını çekmekte de değildir esasen. O bir eliyle aldığını, diğer eliyle dağıtır, başkalarına hediye verir. Meselesi başkadır. Babası, basiretli insan bu mevzuda niye böyle davranıyor? Oğlum bir. ben Üsamen'in senden artık bir tarafını görmüyor ve bilmiyorum. Fakat resul Ekrem aleyhisselatu vesselam, Üsame'yi senden çok severdi. Üsame'nin babasını da senin babandan çok severdi. Ben gözümle gördüm. Hazreti Hasan'ı bir dizine oturtmuştu. Üsame'yi de bir dizine oturtmuştu. Başlarını birbirine dokunduruyor ve şöyle diyordu. Allah'ım merhamuma Allah'ım ben bunlara merhamet ediyorum, şefkat ediyorum. Sen de bunlara merhamet et diyordu. İşte onun için ben Resulullah'ın sevdiği, dolayısıyla Allah'ın sevdiği Üsame'yi sana tercih ediyorum diyordu. Evet Resulullah kimi seviyor? Allah kimi seviyor? Onu her şeyin üstünde tutacaksınız. Resulü Ekrem'i her şeye tercih edeceksiniz. Kaprislerinizin üstünde, emellerinizin üstünde, isteklerinizin üstünde Resulü Ekrem'e yer vereceksiniz. Bu da kuru gürültüyle, boş iddia ile olmayacak. Acemlerin destan yazmak suretiyle muhabbetlerini tezahür ettirdikleri gibi olmayacak. Doğrudan doğruya fiilen Resul-ü Ekrem'e ihtiyakın ifadesi olacak. Destan yazmak mühim değildir. Bu mevzuda söz söylemek mühim değildir. Halinle göstereceksin. Resul-ü Ekrem'e ihtiyacı bizzat ishar edeceksin. Son dakikalarını yaşayan Hazreti Osman radıyallahu an kendisini sık sık ziyaret eden ashab vardı radıyallahu anhum. Hazreti Hasan gibi, Hazreti Hüseyin gibi şerif ve kerim olan babaları Hazreti Ali gibi kimseler sık sık yanına uğruyorlardı. O gün de kendisine şehit olacağı gün, müdafaa teklifinde bulundular. Seni müdafaa edelim, şu şekilleri ve asilleri püskürtelim, Peygamber şehrinde kan dökülmesine mani olalım. O tebessümle onlara dedi ki, ben bu gece Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Öyle susamıştım ki, kendisine su getiren mühabibe. Asiler tarafından merkepten alaşağı edilmiş, elindeki su dökülmüştü. O pencereden su bekleye dursun, o su da ona kavuşmamıştı, kavuşamamıştı. Susuzluktan yanmıştım, dudaklarım kurumuştu. Resul-i Vesselamı gördüm, evini sardılar mı ya Osman? Sardılar ya Resulallah dedim. Seni susuz bıraktılar mı ya Osman? Bıraktılar ya Resulallah dedim. Elini uzattı kayıptan bir kova su takdim ediverdi. Ben öylesine içtim, böylesine içtim ki vallahi artık su içmeye ihtiyacım kalmadı. Ve gördüm ki Resul-i Ekrem bir sofranın başında, bana şöyle diyor, ya Osman aile efradınla mı iftar etmek istersin, Ramazan-ı Şerif'tir, yoksa bizimle mi iftar etmek istersin? Ben dedim ki ya Resulallah, sizinle iftar etmek isterim. Demek oluyor ki Resul-i Ekrem'in davetini icabet ettik, o daveti kabul ettik, demek oluyor ki bugün yolculuk var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a şiddetli iştiyak, ona bir an evvel kavuşmak için daiba çırpınma şeklinde olursa olur. تأسي الإله وأنت تثير حبه هذا العمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأتعته İnnal muhibbe nimen muhibbu mutiğu. Rabia viye azvedilen. Bu söz bize şunu anlatıyor: Allah'a isyan ediyorsun. Halbuki sen Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsun. Günde Allah'a karşı yüz defa baş kaldırıyorsun ve diyorsun ki ben Allah'a inanmış, Allah'ı seviyorum. Bu cidden kasem olsun ki yemin ediyorum çok garip şeylerden, anlaşılmaz şeylerdendir. Eğer sen muhabbetinde sadık olsan Allah'a itaat edeceksin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Sevdiğiniz birisi eşime başınızı koyun bana inkiyat edin dese hayatınızın sonuna kadar subhi haşra kadar ayrılmamak üzere başınızı eşiğine korsunuz. Orada sabırla beklersiniz. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın eşi mescidlerdir. Mescidin eşiğine başınızı koyacak ibadet inkiyattan ayrılmayacaksınız. Ta ibadetle iman içinizde rüsuhu bulacak. Hayatı ciddi olarak ele almakla iman içinizde rüsuh bulacaksınız, Samimi ve ciddi yaşayacaksınız. Ciddilerle beraber öleceksiniz. Ciddilerle beraber haşrolacaksınız. Allah böyle yaşama, böyle ölme, böylesine haşrolmaya bizleri muvaffak kılsın. Amin. Tariki müstakimde sabit kadem eylesin. Amin. Bizi iki cihanda saadet ve bahtiyarlıktan mahrum Amin. eylemesin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.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 فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم مخترم السمنر Herkes Aleyhisselatu vesselam'a marifetin nipetinde bağlıdır Marifetin nipetinde ona karşı ihtiyakı vardır sevgisi vardır. Kimin çok sevgisi varsa Resul Ekrem hakkında artık marifeti var demektir. Kim Resul Ekrem Aleyhisselatu vesselam'ı ihtiyakla bekliyor gözlüyorsa, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ı çok iyi biliyor demektir. Çok iyi bilmenin ve ona karşı iştiyaklı olmanın, onu intizar etmenin, hayatımızda zahiri alameti de ona itaat etmek, mübarek eliyle getirdiği, koyduğu, dizdiği esasata harfiyen inkiyat etmektir. Boş, iştiyak, arzu, aşk, şevk, muhabbet iddiasında bulunmuş olmamak için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eliyle, Allah'ın emriyle hayatımıza getirilmiş neler konmuşsa, yaşamamız için hangi esaslar getirilip vaz edilmiş ise, terbiyemiz için neler getirilmiş bize tebliğ edilmişse, onların hepsini harfiyen benimseyip harfiyen riayet etmemiz gerekir. Yoksa acemce şeyler olur. Boş iddialar, işi destanlaştırmalar fakat fersah fersah Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamdan uzaklaşmalar olur. Kur'an Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın getirdiği, kendi cemaatinin göksüne çivilediği, tespit buyurduğu bizim hayatımız için çok lüzumlu bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'i şerh ve tefsir eden mübarek sözleri gönüllerimizde ve kafalarımızda yerini bulmuş veya gerçek müminlerin gönüllerinde, kafalarında yerini bulmuş olan mübarek şeylerdir. resul Ekram Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı iştiaklı olma, peygamber diye sevme, gönül dolusu muhabbetlerden bahsetme, bu meselelerde çok ciddi olmaya, bu meselelere ciddi bağlı olmaya bağlıdır. Bu meselelerde ciddiyetimiz ve bağlılığımız yoksa iddialarımız boşunadır. Gerçek mümin aleyhissalatü vesselamın getirip vaz ettiği esasların en küçüğünün dahi tezezzülünde kalbi beraber sarsılıyordu. Bir sünnetin tezezzülünde kalbi beraber sarsılıyordu. Meseleyi bu asırda münakaşa yapmıyor. Ve münakaşa mevzu olarak ortaya atmış olmuyorum da gerçek bir müminin Resul-i Ekrem'in getirdiği şeylerin en küçüğünde dahi hassasiyetin ifadeyi için arz ediyorum bunu. Namazın arkasında tesbih müminin terk etmesi o camide bulunan bütün cemaati rahatsız ediyordu. Bir müminin sünnetleri terk etmesi bütün cemaati rahatsız ediyordu. En küçük mesele karşısında bir huzur ve tedirgin oluyorlardı binler yıkılan mesele karşısında, enkaz haline gelen binlerce mesele karşısında, duyarı ve duymayanı, genci ve ihtiyarı, ilim ehli olan ve cahil olanı, şayet kalbi titremiyorsa, ürpermiyorsa, Resul-ü Ekrem'le alakası işte o nispettedir ve o ağırlıktadır. Bunlar bizim için kıstaslar ve kendimizi değerlendireceğimiz hususlardır. Hz. Ömer devrinde İslamiyet, göklerde yaşandığı gibi yaşandı. İnşallah bu devirde de Cenab-ı Hak öyle yaşanmaya doğru bizi itiyor ihtiyarımız haricinde, öyle yaşandı o devri, günahkar dahi olsak bizlere göstersin, hükfetsin. Ancak öyle İslamiyet göklerde olabilirdi. Göklerdeydi. Devrimizin dertli bedbin şairi, Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir derken, bir zamanlar, ''Yerde yaşanmış müslümanlığın, sahabi müslümanlığının şu anda ortalıkta olmadığı için bilmiyorum galiba göklerdedir'' sözüyle ifade ediyor. Emir, zimmiye hakaret ettiğinden dolayı kendisini azlediyor. Ümeyr İbn-i Sa'd, Hazreti Ömer'in amilidir, valisidir. Karşısındaki bir Hristiyan'a Hristiyan dediği için, hakaret ettiği için Hz. Ömer'in huzuruna matarasını çubuğuna takar, validir gelir, ''Ya Ömer ben artık valilik yapamayacağım, teb'am olan, rayetim olan Hristiyan dahi olsa bir insana hakaret ettim. Ben sinirlerime sahip bir insan değilim. Adi bir insan vali olamaz, kendisini az eder.'' Aynı valiye Hz. Ömer name yazar, memleketinde bulunan bütün fakirlerin ismini yaz bana gönder. Gelen mektubun isim listesinin başında Ümeyr ibn Sadi gördüğü zaman bu hangi Ümeyr'dir der Hazreti Ömer. Derler ki bu bizim Ümeyr. Senin valin Ümeyr'dir. O devirde İslamiyet şimdi göklerdeki gibi yaşanmıştır. İşte o devirde Hazreti Ömer mescide gidiyor. Her şey kâmeti kıymetince takdir ediliyor. Her şey Allah'ın ölçülerine göre takdir ediliyor ve büyük diye sayılıyor. Ömer mescide Cuma günü giydiği elbiseleri giymiş gidiyor. Resul-ü Ekrem'in ettiği her şeye saygılı Ömer, yine o gün birkaç esasat İslamiye'yi anlatacak ve cemaatin gönüllerinde rüzuh bulmasını isteyecek. Bir duvarın dibinden geçerken, bir oluktan birkaç damla kan, Mübarek, üzerine döküldü, cübbesi kirlendi, canı sıkıldı, elini uzattığı gibi oluğu yerinden söktü ve sonra da eve döndü, gitti, elbiselerini değiştirdi, mescide geldi. Müslümanlara eziyet olan oluktan kan dökme meselesini cemaata anlatacaktır. Çünkü damda bir hayvan kesilmiş demektir. Damın oluğundan akarken alttan geçenlerin üstüne damlamıştır. Kendi üzerine damladığı gibi başkalarının üzerine de damlar. Mü'minlere eziyet olmasın diye bu meseleyi minberde anlatacaktır. Kimsenin bu meseleden haberi yok, Hazreti Ömer başlar, kim bilir nasıl anlatır. Cemaat, Müslümanlara eziyet ediyorsunuz. Ben bir duvarın dibinden geçtim ki falan yerde, duvarın üzerinde bir oluk vardı, ondan kan damladı, benim üzerime geldi elbisemi kirletti ve ben o oluğu söktüm. O, söktüm daha derken cemaatten çok sevdiği Abbas fırlayıp kalkıver ayağa. Ne yapıyorsun ya Ömer der, ben oğlu Resul-i elleriyle oraya korken gördüm. Bu defa da Hz. Ömer'in ayakları titrer, dize gelir, vallahi der ki ya Abbas yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. İşte Müslüman ölçü budur. Müslüman da Allah'ın tazim ettiği şeyleri tazim derecesi takdiri budur. Bizim başımızdan ve duvarımızın üstünden kalkan Resul Ekrem'in koyduğu oluk değildir. Bizim evlerimizden kaldırılan, gönül damımızdan kaldırılan Kur'an-ı Kerim'dir. Altın oluktur. Bizi Allah'a ulaştıracak oluktur. Ama hiçbir kalp titrememiştir ne yapıyorsun dememiştir, onu Allah eliyle koydu oraya dememiştir. Bizim kalbimizden kaldırılan İslamiyettir, bizim kalbimizden kaldırılan resul Ekrem'in sevgisidir, bizim kalbimizden kaldırılan mabetlere muhabbet, mabetlere teveccühtür, bizim kalbimizden kaldırılan daha nice binlerce şeydir ki her birisi oğluğa nispet edilecek olursa, Kâbe ile adi taşlar arasındaki münasebet gibi bir münasebetsizlikle karşımıza çıkacaktır. Evet, binlerce şair, binlerce hakaik imaniye ve Kur'aniye paymal olmuştur. Cemaat eli bağlı, kolu bağlı bütün bu yıkılışları, bütün bu sökülüşleri, bütün enkaz enkaz üstüne gelişi tebessümle seyretmiştir. Olmaz böyle Müslümanlık muhterem Müslümanlar, olmaz böyle Resûlullah'a bağlılık, Olmaz böyle Kur'an'a bağlılık. Didineceksin, çırpınacaksın, son soluğuna kadar Resul Ekrem ü Ekrem'e bağlılığını ishar edeceksin. Allah'a ve Resulullah'a itaat derken, Resul Ekrem'i sevme sayma derken, resûl Ekrem'e bağlılık derken, işte işi bu anlayış içinde el alma mecburiyetindeyiz. Genç olarak, ihtiyar olarak, Kültürlü olarak, cahil olarak bu meseleyi böyle kabul etme mecburiyetindeyiz. Bizim başka şeye değil, ilim yapmaya, diyalog olmaya değil, meseleleri belirleyip bol bol laf etmeye değil, hale ihtiyacımız vardır, hayata ihtiyacımız vardır, Resul-i e karşı bağlılığa ihtiyacımız vardır. Allah ona bağlılığı, kendine bağlılık sayıyor. Onu tek ve yekta, pişdar olarak bize gönderiyor. Kurtuluşu ona bağlılığa bağlıyor. Onun yolu duruyorken başka yollara gidenlere veil olsun. Onun getirdiği şeriat bütün parlaklığıyla telemmu ederken, pırıl pırıl parlarken başka kapı çalanlara veil olsun. Onu tanımayan cemaate da veil olsun. Ela inna ehsenel kelam ve abla'n nizam. Kalamullahil Melikil Azizil Alim. Kema kallellahu tebareke ve teala fi'l kelam. Huayda Qur'an Qur'anu festemula ve Sitol Allah Kumturhamun Aud bilillahi min Şeytanir Rajeem Bismillahi R-Rahmanir Rahim Ve man yute Rasul, Fakat ata Allah Sadek Allahu Ladin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hameden Kamili Na Kem Ma Amer. Ashhadu fakat Allah azza wa jalla min qa'id mukber ve amira. İnnallah ve malaikatı hu yu sallunu ala Nabi. Ya ayyuha aladin aman u اللهم alehi ve sallim u teslim alebiik. Allahumma sallu ale sijidina Ibrahim ve ale al sijidina Ve كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وأرض الله من صدق أبي بكر والفارق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن ستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين على خير منهم والأبرار وسلم تسبيما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار وحشرنا معهم بالوتك آمين. إباد الله Allah'ın kulları, Allah'a karşı Allah'ın azameti kadar saygılı olun. Allah'ın himayesine girin, Allah'a saygıyla itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْزَانِ وَإِيْتَٰى اِذِ الْقُرْبَةِ Muhakkak, Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzını ihya etmek, hayatınıza hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Mevla'yı mütalik görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ve her halinize nigahban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyeti ufkunuzda bayraklaştırma uğrunda servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizisinden açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Kur'an'ın, İslam'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vazu nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Emn-ü eman içinde sahili selamete çıka, cennete dahil olasınız. Akm-i Salah إن صلاة تناء الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون صلاة الله عزّ